Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Kamuslu güreş başladı Açık Radyo 94.9'dayız Kamusluğa güreşmeye devam ediyoruz Uzun süredir güreşiyoruz Beden üst başlığı altında Yüze bakıyoruz Yedinci altıncı. Pardon altıncı programımız ee, dinleyicimiz sevgili Nurdan Yunak hanımefendiye teşekkürlerimizi iletelim Eksik olmasınlar Sosyal medya hesaplarımızı atladın lütfen Didem Hanım Efendim kamusla güreş programımızla aynı adlı gmail adresimiz, instagram adresimiz ve twitter'ımız var Twitter'dan programla e, eş zamanlı olarak pek çok konuştuğumuz ve konuşamadığımız konuyu paylaşıyoruz Bizi takip ediniz Ne güzel söyledin yüzün kara olmasın Didemciğim Bizden bir haber ederler <gülüyor> Evet. İyisin, hoşsun. Yüzün gülüyor bugün. Evet, yüzüm gülüyor. Evet, geçen hafta nerede kalmıştık? Biraz fil adam filminden bahsettik değil mi? David Lynch'in. Evet, yüzün deformasyonundan ve bunun insanlar üzerindeki etkisinden bahsettik. Hı -hı. Ee, birkaç küçük şey daha kalmıştı yepyeni bir konuya geçmeden. Ee, elimde bir kaynak var. Ergun Kocabuyu'nun Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından basılan aynadaki narkisos. Alt başlığı da her şey ve hiçbir şey olarak yüz. Hı -hı. Ee, bu kitapta e, bir e, kişiden bahsediyor bir kere. Bu yüz kimlik kartımız başlığı altında Viki ee, Lucas diye bir e, kişi. Aslında gene bu e, yüz deformasyonu ile ilgili bir hastalıktan muz burada cherubizim diye geçiyor. Hı. Biz geçen e, programlarımızda beş altı hastalıktan evet. bahsettik. Proteus, işte Peri Ramberg, e, Hallequin, e, e, iktyozis ve evet. Paget. Bu cildin özellikle kemikte ve ciltte yüzdeki e, dezenfor, deformasyonları ile ilgili bir takım rahatsızlıklar bunlar. Bahsettik. Bunlardan biraz bahsettik. Vaidaman da evet sendromu e, dedik. Gerçekte de bir hikayeydi o. Evet filminden bahsettik Bu kitapta da biraz yer vermiş Gene bu yüzün deformasyonu konusuna koca bıyık ee, Bizim bilgilerimiz Biraz daha bedenin tarihinden Ve internet kaynaklıydı Bu Vicky Lucas'ın e, Kitapta da görselleri var İsmini söylüyorum gene merak edenler Bakabilir biz böyle çok Deşifre etmek istemiyoruz yüzleri e, Aslında e, Aynaya bakmadığı zaman Kendini iyi ve güzel hisseden Ama insanlarla ve toplulukla karşılaştığı zaman bir şekilde çöküşe geçen bir karakter. Onda da yüzde böyle bir büyüme söz konusu. Aslında bayağı bir bölüm ayrılmış. Bir iki sayfa yazılıyor. Burada şey önemli. Hani bir görünen viki bir de gizli wiki var. Yani yüzde görünen şey insanları korkutuyor, irkiltiyor. Ama içinde hissettiği ya da işte iyi insan oluşu, nezaketi bir başka gerçeklik. Hep bu iç dış karşılıkları üzerinde durduk. Bizim hep üzerinde durduğumuz zıttıklar diye insanın görünen yüzüyle aslında iç yüzü yani evet, birbirini yansıtmak durumunda değil yani. Evet ve e, aslında pek çok e, dalda içine bunun e, din ve mitoloji de giriyor bilimde bile var yansıtırı savunanlar da var hı hı. savunmayanlar da var e, burada fil adamdan da e, genel bir tanım yok en azından nasıl? onu diyelim yani. Yok yani zaten yansıtmıyordur tabii evet. yani biz kendi bakış açımızı e, söylecek olursak. Eee ilgili de küçük e, bir bilgi var aynı kitaptan. E, işte bu e, aynada yüzüne bakıp e, filmin bir sahnesinde ben hayvan değilim. Bir insanım diye bağırıyor. Hoş tabii burada hayvanı da o, olumsuzlamamak gerekiyor aslında ama sanki hayvani yüz, latif ve güzel kabul edilen insan ruhunu e, işte simgeleyen yüzün... ...sanki tezatıymış gibi... ...sen de geçen program... ...Güzel ve Çirkin'den bahsetmiştin aslında... Hı hı, evet. ...orada da... ...korkunç bir canavar gibi görünmekle birlikte... ...öyle olmayan kişi... ...her iki filmde de diyor... ...yani hem Fil Adam hem Güzel ve Çirkin'i... ...kastediyor, kitaptan... ...okuyorum artık... ...hakiki olanı, yüzeyin altında yatanı... ...görme arzusu vardır... ...arzunun sebebi de bu görüş alanımızın sınırıdır... Gizli yüz, sınırın ötesinde hiçbir gözün yüzüne değmediği kutsal olan yüzdür. Derinde olan, yüzeyde olanın tatmin edemediği hayali bir yüzdür. Görülmesi imkansız olandır. Görme alanının dışında kalandır. Onu görmek için iç gözün açılması gerekmektedir. İç göz imkansız olanı görmenin yolunu açar. Hmm. demiş. Evet. Oradan fizyognomi kavramına geçebiliriz aslında. Evet. Fizyognomiyi de e, aslında bedenin tarihinde de geçiyorum. Bedenin biraz zamanla ortaçağ ve sonrasında bireyselleşmesi yüzün tarihinde değiştiriyor aslında. E, bedenin bir yandan e, güzelliği nedeniyle epey sık betimlenen basit bir parçası olarak algınan yüz e, zaman geçtikçe ruh hareketlerinin aynasına dönüşüyor bir anlamda. Ee, özellikle 16. yüzyılla birlikte fizyognomi yani yüz okuma güçlü bir şekilde e, güçlü bir biçimde doğuyor. Yeniden doğuyor daha doğrusu. Önceden tanımlanmış bazı e, bir anlamda. Ee, fizyognomi sayısız yüzde bireysel bilmecenin kişilik türleri içinde çözülmesini sağlayacak bir takım Gizli sınıflandırma ilkeleri bulmaya çalışır demiş. Bende de bir kitap var yine Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından David Labratton'un hmm. e, yüz üzerine antropolojik bir denemede böyle bir giriş var. E, bir de bir tanımını var e, onu da okuyayım fizyognominin gösterge bilimsel bir yöntemdir diyor yazar. İnsan yüzünün bir takım özelliklerini belirleyip belirtilere dönüştürmeye ve bir dizi psikolojik eğilimle ilişkilendirmeye çalışır diyor. Hı. yeni bir kavram girdi hayatımıza değil mi? Fizyognomi diye. Evet. E, bayağı yüzle e, ilgili seçtiğimiz sözcüklerden, sözlüğümüzün sözcüklerinden biri olarak kabul edebiliriz. Bende de e, aynı kavram e, bu kredi yayınlarından basılan bedenin tarihinin birinci cildinde var. Hı hı. Hatta senin demiş olduğun gibi hani diyorsun ya 16. 18. yüzyılda tekrar rağbet geliyor. Çünkü aslında antik Yunan'dan gelenlerde ise bir e, bakış evet. açısı. Ben ...belki adını daha sonra alıyor ama... E, ...kitabın beşinci bölümü... ...Ruhun Aynası başlığına taşıyor. E, Jean-Jacques Courtin yazmış... ...hatta o bölümü. O bölümde şöyle... ...deniyor ama bu antik Yunan bakış açısı... ...yani. Ruhun... ...kapı, e, kıpırtılarını, zaaflarını... ...alışkanlıklarını görmek için... ...pencereye gerek yoktur. Çünkü bunların hepsi yüzde zuhur eder. Hepsi gayet okunaklı... ...açık seçik harflerle oraya... ...yazılmıştır. Hmm. İşte fizyognomi de... ...bunu... Açan bir bilim 16. 18. yüzyıl arasında Bir daha Genişliyor Orada Öne çıkıyor çıkıyorlar. Rağbet görüyor Bilim olarak geçiyor aslında Sonra tabi bu da tartışılır bir şey oluyor Keza tanımlama arasında yine güzel bir şey var İfade onu paylaşmak istedim Bakışlar kapı Yüz ruhun aynası bedende tutkuların suretidir diyor. Hmm. Yani bizi bu programda ilgilendiren yüzün ruhun aynası olma kısmı. Biz demin tam tersini savunsak da. Bir de şey var Keremci, Buyurun canım. E, yani, metop, metoposkopi diye bir e, tanım. Yeni bir evet, yeni kelime. Bir kelime evet. e, bu el yerine yüzden okunan fal yani e, yüzün e, şekline ve özellikle şekilden ziyade alındaki çizgilere ve yüzdeki bir takım işaretlere bakılıyor e, ve oradan e, kişinin falı çıkartılıyor mesela ikide kitap var bu konuda bunları da twitter'dan paylaşacağız e, Jerome Cardan 1800'lerde e, Richard Saunders de daha evvel 1600'lerde metoposkopi ile ilgili kitaplar yayınlamışlar e, bireysel ve anlamlı ayrıntılardan koparılmış aslında şey yüzler var burada neredeyse çizgi roman yüzü gibi hmm. e, ki bazı çizgi romanlar bile öyle değil çok daha anlam e, var yüzlerde. Böyle anlamsız bir yüzde sadece o fizyonomik yapıya yer veriyor ve işte şurada çizgi varsa böyle olacak burada şu nokta varsa şöyle olacak gibi. Daha sonra... Çok, çok ilginçmiş. Evet e, dediğimiz gibi merak edenler Twitter adresimizden bakabilirler. Cian e, Batista della Porta'nın ne kadar şey şairane değil mi ismi? Cian Batista della Porta. Birden konuşmaya devam edecekmişim gibi sanki ama <gülüyor> <gülüyor> İspanyolca. Türkçe itirince. gibi başladı ama Cihan gibi ama Cian Batista. Efendim e, onun e, dehumana fizyognomia. E, diye 1580'de basılmış bir kitabı var. Ee, bu çok ilginç bir kitap. Bunu da Twitter'dan paylaşacağız. İnsan tipiyle hayvan morfolojisi arasında bağlantı kuruyor. Ee, Açık Radyo'nun e, okuyan, izleyen, meraklı, entelektüel, dinleyici e, kitlesinin e, biraz bilebileceğini düşündüm. Çünkü ben de araştırırken resimleri görünce, Aa, biliyorum bunları dedim. Hı hı. E, yani Baykuş, baykuşa benzeyen insan, kurt, kurta benzeyen insan gibi hı hı. çizimler var da çok güzel e, kitapta. Aynı zamanda göz, bakış ve bakıştaki manaya da anlamlar e, veren e, bir e, kitap bu. Buradaki yüzler e, bir evvelkilerden biraz daha farklı. İşin içerisinde psikolojik bir boyutta giriyor anlamla birlikte e, yüz var. Öbüründeki gibi öyle çizilmiş ve nerede alında çizgi varsa işte kaderin açık olacak falan gibi değil. Bu benzetmeler yapılırken herhalde işte ne bileyim yırtıcı hayvanlardan biraz daha sert miz açtı insanlara değil mi? daha insanlar, aklım onlar geldi ne e, ama öyle mi yaklaşmış kitap onu bilmiyormuş de hmm. sadece çizimlerini gördüm ben öyle gördüm. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ee, sonra 1668'de Charles Brun'un e, fizyognomi geleneğine alt üst eden bir kitabı oluyor evet. e, Conferans Sulle Expression de diye bir kitap Kraliyet Resim Heykel e, Müzesi'ne takdim ediyor kitabı Artık çizgilerden anlamlar çıkarmak yerine yüzdeki anlamların çizgiye dökülmesi söz konusu. Bu kitabı da paylaşacağız Twitter'da. Evet, ona dair ben de bir anekdot paylaşayım. 1668'de bu ressam aynı zamanda Charles Le evet. Brun işte dediğin gibi kraliyet resim ve heykel akademisi üyelerinin huzurunda etkilenmelerin ifadesi konusunda bir konuşma yapıyor. altı basit etkilenmeden bahsediyor. Bunlar işte hayranlık, aşk, nefret, arzu Sevinç ve üzüntü, e, 17'de bileşik etkilenmenin e, etkilenmeden başlıyor. Bunlar hmm. işte kaygı, umut, umutsuzluk, işte gözüpeklik gibi e, ayırt edilmesini öneriyor bunların. E, buna göre insan yüzünü biçimlendirmeye elverişli verişti. 23 tane figür mevcut olduğundan bahsediyor Charles de Hmm. ...bu da işte dediğin gibi bu yüz okuma, yüz tarihi anlamda önemli anekdotlardan bir tanesi. Evet, çok, çok da güzel çizimler var. Hı hı. Tam olarak psikolojinin yüze yansıması. Şu an anımsayamadım, ben de böyle psikoloji okurken, <gülüyor> öğrenci olarak okurken... ...böyle temel dört davranış biçimi ve onların birbiriyle çaprazlamasıyla oluşan... ...diğer ikinci davranışları açıklayan bir yaklaşım vardı. Tam da ona benzedi seninki. Evet. Te, benimki değil te, te, evet. <gülüyor> <gülüyor> Charles <gülüyor> de ki ya da Charles herhalde Fransız Şarlay, olduğuna göre Charles onun da çizimlerini Twitter'da paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Aynı kitaptan aynı başlıkta son bir paylaşım daha. Johan Kaspar Lavater'de 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başında gene fizyognomiyi yükselten öne çıkartan bir yaklaşımda bulunuyor. İnsan doğasının tanımlanmasına yardımcı olacak fizyonomik fragmanlar diye bir eseri var. Bayağı uzun ismi. E, yüzün her öğesini ve bunların birbirleriyle ilişkilerini, e, psikolojik e, anlamlar taşıdığını bunun e, ve bir takım kişilik özellikleri gösterdiğini ileri süren bir kitap. Bunda da çizimler var. Keza bu kitabı da paylaşacağız Twitter'dan. O zaman bol çizimlerden sonra bir şarkı arası verelim. Çok doğru. Ee, Şarkımız Feridun, e, Feridun Düz gelecek Yüzün. Geliriz umut İçine var <Gülüyor> Senin Özlesem de, arasam kendine sakla, kendine sakla. Herkes her şeyi seni unutsun, birbirine sakla, birbirine sakla. Herkes her şeyi. Sen onu bir bir ya sakla. Bir bir ya Açık Radyo 94.9 Kamu Spor Güreş devam ediyor. Buyurun Dilek evet, ablacığım. Yüzümüze bakmaya devam. E, yüz bilimi diyebileceğimiz e, Çeşitli e, kelimelere de vardığımız e, konuyu şöyle toparlayarak bitireyim. Çünkü gene yepyeni bir konuya doğru gideceğiz. E, şimdi e, önce fal neredeyse yüzden okumaktan, e, fizyognomiye geçtiğinde daha bir bilim haline alan, sonra psikolojinin yüze yansıyışının görsellerini içeren e, gidişattan. E, aslında artık yüze bakarak fal Açılmıyor yani açan da vardır ama hı hı. E, ama gene de çok yakın yüzyıllarda e, özellikle bu İkinci dünya savaşı ve sonrasında daha e, faşistçe e, sayılabilecek kafa tasçı bir zihniyetle e, yüzün şeklinin. Kafatasının genişliğinin, çeperinin evet. nereye ait olduğunu gösterdiği iddia edilen yaklaşımlar var. Bir yandan daha halk arasında işte alnı genişse güvenilirdir, burnu büyükse inatçıdır gibi yaklaşımlar da var. Bunun tarih içindeki bir kısa özetini vermiş olduk biz. Şimdi Devam başka bir i̇şte, Evet yüz üzerine antropolojik bir denem oldu bazı Üniversitesi yayınlarından David Laboratörü'nün orada Tanrı'nın yüzü diye bir alt başlık var. Bu da ilginç aslında bir yandan baktığı zaman. Orada yazar yüz insanın ayrıcalıdır diyor. insandan öte olan Tanrı, yüzden ötedir. E, Birçok dinsel gelenek insanın Tanrı'yı görmeye, o olasılık dışı yüzünü ayırt etmeye dayanamayacağını söyler. Bunu biliyoruz. Yani örnekleri var. Her, her daim ondan parlak bir ışık yayılır ve her türlü Algıyı olnaksız kılar. Buna dair örnekler vermiş. Ee, Tevrat'tan var. Mısır'dan çıkış bölümünde. Yehova, ee, Musa'ya ilk kez göründüğünde bir çalıdan yükselen alevlerin içindedir. Ve şöyle der. Ben İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısıyım. Musa yüzünü kapadı çünkü tanrıya bakmaya korkuyordu. Ee, bir yüzden öte bir ışık hani söz konusu ee, yine bir Mısır'dan çıkışın 24 ve 16. bölümünde bir örnek var ahit onaylanırken Musa Tanrı ile birlikte dağa çıkar ee, Rabbin görkemi Sina dağının üzerine indi, bulut dağı 6 gün örttü ee, 7. gün Rab bulutun içinden Musa'ya seslendi, Rabbin görkemi İsrail'lere dağın doğrunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu ...diye bir örnekle var. Başka hmm. bir örnek ise İsa için var. İsa, Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı yüksek bir dağın tepesine götürüyor. Onların gözü önünde İsa'nın gönlümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. Bu matta 17. bölümde, kısımda. Hmm. Hristiyan azizlerin yaşam öykülerinde sürekli tekrar eden motiflerden biri... Yüzün birdenbire şiddetli bir ışıkla aydınlanması ve bakışların başka yere çevrilmek zorunda kalmasıdır. Bu anlar Aziz'in bireyselliğinin yitimine işaret ederken başka bir evrende olduğunu da bir belirtisi sayılırmış efendim. İnsanın yüzü yalnızca Tanrı'nın kendisine bahşettiği bir şeydir diyor yazar yine. Tüm yüzler tanlıdır. Hepsinin onun olması da tek bir yüz göstermesini engel olur. Çünkü tek bir yüz ayrılığın, sınırlamanın göstergesidir. Oysa onun doğası insanınkine indirgenemez. Akla sığmayacak, insanlık durumunu sonsuzca aşan, katları olmayan, ışıl ışıl yüzünün betimlenmesi, bir portre olarak kavranması söz konusu bile değildir. Değilmiş. Yani evet, e, Yahudilik ve İslamiyet'te de, Hristiyanlık'ta da, e, bu, bu betinlemelere rastlıyoruz Tanrı'nın yüzü gerçekten e, kavranması algı dışı bir e, yön çok yer Bunun, veriliyor bununla ilgili e, kaynaklara e, bende de var aynı şekilde e, Ergun Kocayın gene aynadaki narkishosunda çeşitli bölümler var kitabın zaten bu e, ...tasavvufi... E, mistik ...mitolojik ve dinsel olarak... ...yüze bakış yanı hayli ağır basıyor... Ee, ...biz itiraf ediyoruz... ...Kerem'le bu yanlarımız çok kuvvetli olmadığı için... E, ...yerine oturtma... <gülüyor> konusunda zaman zaman sorun yaşadık ama... E, ...güzel ve ilginç bulduğumuz pek çok yeri işaretledik... ...sizinle paylaşıyoruz... ...ben de paylaşayım bir iki Hay tane... Anneciğim. Efendim şöyle bir şey var gene Tanrı'nın yüzü konusunda Tanrı'nın yüzünü görme deneyimi huzur ve neşe verdiği gibi büyük tehlikeler de içerebiliyordu. Mesela e, Talmud üstadları bu konuyla ilgili olarak dört büyük bilgenin ki bunlar Ben Azai, Ben Zoma, Ben Abuya ve Rabbi Akiva bunların e, öyküsünde çok detaylı olarak girmeyeyim ama e, bunların içinde en yaşlı ve hazırlıklı olan Rabbi Akiva diğerlerini uyarıyor yani belli tehlikeler içeriyor dönüş yolunda gördükten sonra bu Tanrı'yı dikkat edin diyor ama ne kadar dikkat edilse olmuyor yani işte ben Azai Tanrı'nın yüzüne bakar bakmaz o an ölüyor hı hı. bir diğeri tam olarak kendi benliğinden de sıyrılmadığı için kafir oluyor iki yüz görüyor Tanrı'nın yüzünde hı hı. işte Benzom'a aklını kaçırıyor sadece içlerinden bir tanesi Rabbi Akiva yüzü görüyor ve Saliman ...geri dönüyor gibi bir hikaye var... Hı hı. Ee, ...mesela başka bir alıntı gene... ...Tanrım yüzün ne kadar muhteşem diye yazan... Cusanuslu ...yani bir yandan Ques oluyor burası... ...Nikolos da bu muhteşem yüzün... ...tuzaklarına dikkat çekiyor... ...ona göre Tanrı'nın yüzünü gençler genç... ...yaşlılarsa yaşlı bir yüz olarak görüyordu... ...bu yüzlerin gerçek biçimini... ...kim hayal edebilirdi... Hepsi bir gibi gibiyken her biri gibi, hiçbiri gibi değilken mükemmel biçimde her biri olan o yüzü kim tasarlayabilirdi gibi bir anlatım var. Hmm. Ee, başka şöyle bir şey, devam ediyoruz. Tanrı'nın yüzünü görmek isteyen kişi olası bütün yüz biçimlerinin ötesine geçmek zorundaydı. Her yüzde örtünmüş olarak duran yüzler yüzünü görmek gibi hmm. bir tanım. Ee, bunları da paylaşabiliriz aslında bazı tanımlar güzel. Ee, bir de tabi Tanrı'nın yüzü görülmez yaklaşımı da var gene dinlerde ve inançlarda bir şeyler daha var bende devam edeyim mi sende de var mı ee, şöyle güzel bir şiirle karşılaştım kitapta Blake'in e, birkaç dizesi. nedir Tanrı'nın insanda aradığı bilindiğini okumak yüzünde insanın Tanrı'da nedir aradığı bilindiğini okumak yüzünde hmm. yani Tanrı da insanda kendisini tanıyan ve bilen insanı arıyor, insan da Tanrı da onu arıyor ee, buna paralel başka bölümler var ee, Tanrı ve her şey başlığı altında gene Ergun Kocabayı'nın aynadaki narkisosundan gidiyorum İlahi bilgi başkasınca bilinmeyi ister tam da şiirdeki şey yaklaşım bilinme arzusu yaratmayı zorunlu kılmıştır Tanrı görerek bilme yoluna gitmiştir Yaratma her şeyi ve dolayısıyla kendini görerek bilmektir, bilinmedir. Bu bir yüz kavramına götürür bizi. Her şeye ilişkin görme, her şeyde kendini görme, her şeyi bir yüz haline getirir demiş. Ve son olarak da, son demeyeyim aslında pek çok şey var ama şimdilik... Bu ee, tecelligah yani bu görünme hali aslında ee, hem Tanrı'nın zatıdır hem de ondan gayri olandır. Öteki yüzler kendilerine bakan tek bir yüzün görme organları gibidir. Her yüz bu yüze katılır. Kendi yüzüm başkalarının yüzleri Tanrı'nın yüzüyle kuşatılmıştır. Nereye bakılsa orada Tanrı'nın yüzünün görüleceği hakikatinin sebebi budur. Bu da Bakara suresinde var 115. Tanrı'nın yüzü kendi yüzümün deneyimiyle öteki yüzlerin deneyimlerinin eklemlendiği yerdir demiş. Böyle ofrevi bir noktada. Bitirelim, bitirelim haftaya devam edeceğiz yüzü. Devam. Hoşçakalın. Hoşçakalın yüzünüz gülsün iyi haftalar.